<gülüyor> Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Son iki hafta anlam dizimi üzerine konuşuyorduk, Riseneyin orada. Birinci haftasında anlam dizim üzerine konuşmalarımızın birinci haftasında bir kere Bediüzzaman hani Belagat tarifi, Kur'an en yani Kur'an'ı anlamada en başta, Belagat tarifi ve Belagat'ın da en merkezi unsuru olarak. Ee, anlam dizimi, nazb-ı mâni olarak e, ifade etmesi ve söz dizimini de anlam dizimine eşlik ettiği, anlam dizimine e, hizmet ettiği e, ölçüde e, belagatın tarif içerisinde girdiğini şey yapıyordu, unsur-ül belagatta. E, Bunun e, sözü anlamın hizmetine vermek, belagatı anlam dizimi suretinde e, ortaya koymak noktasında yani bir yani kendi eser olur. Risale-i Nur'da Kur'an'dan aldığı e, dersle belagat ve nazm ı mani dersiyle e, nasıl örnekler sunuyor? Onu geçen hafta e, muhakematta dokuzuncu mukaddime üzerinden çalışmıştık. Bugün de Risale içerisinde e, farklı yerler üzerinden yine e, gideceğiz. Yani ki burada hani her bir Bahsi'nin hani kendi içinde e, bütünlüğü var. O o kadarını burada henüz çalışmayacağız. Belki ilerleyen kısımlarda e, bölümlerden biri, her bir risalede bir şey, bir örgü var, bir e, ana fikir var. E, e, o ana fikir içerisinde e, risalenin her bir risalenin kendi içinde bir sistemi var. E, onları konuşurken e, her bir risale bir bütün içerisinde, kendi içindeki bütünlüğüyle bir de yani Risale içinde e, o e, Risale'nin neye hani e, karşılık geldiğiyle e, okumak bölümde gelince daha geniş olarak ayrıca konuşuruz e, bu meseleyi e, bütünlük ve anlam dizin meselesini o konuyla ilgili olarak Risale'lerin her birine dair burada e, geçen hafta nasıl e, unsuru e, Pardon şey muhakematta şey birinci makaleden e, mukaddime kısmının dokuzuncu mukaddimeyi bir örnek olarak çalıştık. Burada da birkaç örnek çalışacağız. Biri e, Ayetül Kübra'dan e, Ayetül Kübra'nın ikinci <gülüyor> babı ikinci bölümü onun dördüncü hakikatinden birinci sır e, başlıklı e, kısa bölüm. Ee, o kısa bir bölüm ama o kısa bölümün içerisinde e, Bediüzzaman'ın e, anlam dizimini e, yani Bir Hakikatler dizisinin tutarlı bir şekilde birbirini takip eder şekilde e, yani nasıl e, belli surette e, ortaya koyduğunun bir örneğini görüyoruz. Burada Kudreti ilahiye dair e, bir bahis. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mutlaklığına ve nihayetsizliğine dair bir bahis. Ee, onun e, izahına e, adanmış bir bahis. kudret ilahiyenin İlahiyenin ispatına adanmış bir bahis. Orada birinci sır şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey zati olsa onun zıttı o zata arız olamazsın bir şey hani e, malum hani zıtlar aynı anda beraber e, bulunamaz hani hem var hem yok aynı anda e, olmuyor değil mi ya var ya yoktur ya aydınlıktır ya karanlıktır e, gibi da e, yani kudret ve açs aynı şekilde e, yani kudret e, zati ise veya muhabbet ve şey e, adavet, düşmanlık yani zıtlar ikisi e, aynı anda, aynı zatta beraber e, bulunmadığına göre bir şey zati olsa onun zıttı o zata arız olamaz diyor. Çünkü içtima zıt değil olur, o da muhaldir. Birinci, e, hüküm birinci ne bu. Bir şey zatî olsa, hani zatında bir kişinin, zatî olur bir özelliğe sahip ise onun zıttı olan özellik o kişide bulunamaz. Niye? Çünkü ihtimal ı olur. Çünkü e, zıtların bir araya gelmesi denilen hadise olur. O da muhaldir. Bir insan hem var hem yok olamaz. Hem seviyor hem düşman olamaz. İşte eee İnsan örneğine gidelim hadi. Hem iman ediyor, hem inkar ediyor e, olamaz. Hem e, gücü yetiyor, hem gücü yetemiyor olamaz. E, i̇lahir, burada da kudret içinde böyle. Kudret zati ise eğer, e, acz, kudretin zıttı olan acz, e, zatında kadir, zatında kudretli olan zaten arız olamaz. İşte bu sıra binayı. Madem kudret ilahiye zatiyedir. Daha önceki kısımda bunun izahını yapmıştı. Madem kudret ilahiye zatiyedir ve zat-ı aktesin zarurisidir ki Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri. Değil mi? Kudret. Madem kudret ilahiye zatiyedir ve zat-ı ilahi ve zat-ı aktesin zarurisidir. Elbette o kudretin zıttı olan acz o zatı kadire arız olması mümkün olmaz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması o şeyin içinde zıttının tedahülünedir. Şimdi önce bir genel hüküm koydu. Burada dikkat ederse biri bir ardından sıralayacak. Önce bir genel hüküm koydu. Bir şey zati olursa onun zıttı Aynı zata arız olamaz diye onu geldi kudret ilahiyeye uyguladın, kudret ilahiye, e, zatiye ise ve zat-ı e, olmaz olması lazım ise o kudretin zıttı olan acz o zat-ı kadire arız olması mümkün olamaz. Birinci e, basamak. İkinciye geliyoruz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması o şeyin içinde zıttının tedahülüdür. Mesela ziyanın kavi ve zayıf gibi mertebeleri zulmetin müdahalesiyle ışık, az, çok işte e, ve hararetin ziyade ve aşağı dereceleri. Çok sıcak, sıcak, ılık, serin, değil mi? Soğuk, ilahir ve hararetin ziyade ve aşağı dereceleri soğun karışması ile ve kuvvetin şiddet ve noksan miktarları bu kahvemetin karşılaması ve mümanaatı iledir. Elbette o kudreti zatiyede mertebeler bulunmaz. Bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Şimdi zati ise kudret ona ne oluyordu? Aciz. E, arız olamaz diyordu birinci hüküm. Çünkü zıtların e, buluşması demek olur. E, kudret zati ise acizin e, ona e, arız olamaması ikinci bir e, anlam kapısını açıyor burada ikinci basamakta. O da nedir? Bir şeyde mertebeler varsa, basamaklar varsa, dereceler varsa yani bu dereceler neyle olur? O şeyde yani zıtların şey iç içe girmesiyle, zıtların e, yani müdahalesiyle e, olur. İşte soğuk ile sıcak e, karıştığında, örnek olarak e, çok sıcak, sıcak, e, ılık, serin ilahir derecelerin e, oluşması gibi veya işte e, ışık ışığa e, karanlığın karışmasıyla. E, aydınlığın yerini işte e, loş il, vesaire gibi e, derecelerin e, girmesi gibi. Yani dereceler söz konusuysa e, orada e, zıtlar e, birbirine karışıyor e, anlamına geliyor demek. Dönersek kudreti e, zatiyeye yani kudret ilahi, kudret ilahiye zatî olduğuna göre o halde. Zıttın müdahalesiyle ortaya çıkan derecelerden Cenab-ı Hakk'ın kudreti için söz edemeyiz. Yani gücünün yettiği, az yettiği, çok yettiği, gücünün yetmediği gibi şeyler, dereceler oluşturamayız. O şey kudret kendinde zati olarak mevcut olmayan bir başkası tarafından kendisine kudret, kuvvet verilen için söz konusudur. Mesela bizim için söz konusudur o. Kudrete acizin müdahalesi. Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk kudreti zatî olduğu için onun zatî kudretine aciz müdahale edemeyeceği için, aciz karışamayacağı için derecelerde söz konusu olmaz. Onun kudretinde yapabildikleri, yapamadıkları, kolay yaptıkları, zor yaptıkları diye derecelerden, mertebelerden söz edemeyiz. Bu ne anlama geliyor? Bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Kudret zatî olduğuna göre, aciz müdahale edemediğine göre adım adım gidiyor zatî olduğuna göre... ...zâti e, ise bir şey onun zıttı, o zatta arız olamadığına göre... ...dolayısıyla cenab ı Hakk'ın e, kudretine aiz müdahale edemediğine göre... ...ayz müdahale edemediği için e, işte zıtların e, müdahalesiyle oluşan dereceler... cenab ı Hakk'ın kudreti açısından söz konusu olmadığına göre... Yani bu ne demektir? Cenab-ı Hak bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Ve madem o kudret-i zatiyede mertebeler bulunmaz ve zaaf ve noksan olamaz, elbette hiçbir mani onu karşılayamaz, onun önüne engel olarak hiçbir şey duramaz. Ve hiçbir icat ona ağır gelmez. Ve madem hiçbir şey ona ağır gelmez, elbette haşr azamı bir bahar kadar kolay ve bir baharı bir ağaç kadar suhuletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi. Burada da o dereceler bizim için. Şunu yapar mısın? yaparım. Bunu yapar mısın? Yapabilirim. Şunu yapar mısın? Biraz uğraşmam lazım. Şunu yapabilir misin? Biraz e, zaman alır. Değil mi? Bunlar bizim için. Vaktiyle öyle bir e, belediye seçimlerinde şey, bir slogan görmüştüm. E, parti ismi vermeyeceğim ama bundan 30 sene kadar önceydi. E, elhamdülillah seçilemedi. O kişi de yani şöyle bir şey yazmış. Zoru hemen yaparım, imkansız biraz zaman alır. <gülüyor> biz bunu gülüyoruz. Sen yani bir insan için <gülüyor> imkansızı yapan insan diye bir şey yok. Hani insan için sınır var çünkü. Hani kudretinin sınırı var. Bunu biliyoruz ama böyle bir iddiası var. Zoru hemen yaparım imkansız İmkansız biraz şey, zaman alır. Diye ikna edemedi. Yani Tanrı olduğuna inandıramadığı için herhalde. <gülüyor> <gülüyor> insanları şey seçilmemişti o kişi her neyse e, imkan mümkün e, veya e, zaman hani yani yaparım ama biraz şey e, zaman lazım vesaire tüm bunlar hani bizim için bizim e, alanımızda hani geçerli olan şeyler kudreti zati olan için ne az çok ne şimdi ileride hani ne mi şey söz konusu olmuyor. Uzaklıklar ve mertebeler söz konusu olmuyor diye dolayısıyla burada bir düzen getirdi bu izahı. Ne oldu? Derecelere getirdi. Mesela haşr-ı azam bütün mahlukatın bütün insan diriltilmesi. Haşr-ı azamı diyor. Madem hiçbir şey ona ağır gelmez Dönersek şimdi geriye dönüp baksak, diyecek niye ağır gelmez? E, çünkü kudreti e, zati olduğu için, zati olan kudrete, e, kudrette mertebeler söz konusu olmadığı için, dolayısıyla zaaf ve noksan söz konusu olmadığı için, dolayısıyla önüne hiçbir şey e, engel e, olamadığı için hiçbir şey ona ağır gelmiyor. Hiçbir, madem hiçbir şey ona ağır gelmez, elbette haşr-ı bir bahar kadar kolay. İki, bir baharı bir ağaç kadar suhdetli kolay. Üç, bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz, icat ettiği gibi. Şimdi bu birinci şey kudreti zati olduğu için, engeller oluşmadığı için, dolayısıyla mertebeler söz konusu olmadığı için haşrazamı bahar kadar, baharı ağaç kadar, ağacı çiçek kadar kolay yapar diyor ama burada da bırakmıyor. Bir de geri dönüşü var. Madem hiçbir şey ona ağır gelmez, Elbette. haşr Azam'ı bir bahar kadar kolay, bir baharı bir ağaç kadar suletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi, sonra tekrar dönüyoruz. Bir çiçeği bir ağaç kadar sanatlı. Bir ağacı bir bahar kadar mucizeatlı ve bir baharı bir haşir gibi cemiyetli ve harikalı halk eder ve gözümüzün önünde halk ediyor. Sonra devamını okuyacağız. Bu, bu, bu paragrafları tekrar döneceğim hani biraz daha zihnimizde yerleşsin diye. Son paragrafı bunun. Risale-i Nur'da diyor, kat'i ve kuvvetli çok bürhanlarla ispat edilmiş ki, eğer vahdet ve tevhid olmazsa, bir çiçek bir ağaç kadar belki daha müşkilatlı ve bir ağaç bir bahar kadar belki daha suğubetli, zor olmakla beraber kıymet ve sanatça bütün bütün zükut edeceklerdi. Ve şimdi bir dakikada yapılan bir zihayat, bir senede ancak yapılacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı. İşte bu meskür sıra binaindir ki gayet mevzuliyet ve çoklukla beraber burada üstadın sıklıkla vurguladığı şey hani daha önce kelime kısmına gelmiştik mevzuliyet ve çoklukla beraber diye mevzuliyeti bize öğretmiş oldu. Çokluk manası taşıdığını. Gayet mevzuliyet ve çoklukla beraber gayet kıymetler ve gayet çabuk ve, gay ve kolaylıkla beraber gayet sanatlı olan bu meyveler, bu çiçekler, bu ağaçlar ve hayvancıklar zaman meydana çıkıyorlar ve vazife başına geçiyorlar ve tespihatlarını yapıp bitirip tohumlarını yerlerinde tevkil ederek gidiyorlar. Şimdi bu şeyi, bu kudretin zatiliği, dolayısıyla ona arız olamaması meselesi üzerinden bütün mevcudat nasıl Cenab-ı ee, bu kadar kolay bir anda nasıl ım, icat ediyor? Emri kün feye hani ol der, olu verir ee, ne mâne geliyor? Haşir nasıl olacak? Yani bu meseleleri üstadın hani başka yerlerde de yine e, izah ettiğini göreceğiz. Mesela el hüçet Zehra gibi. Yani burası şu bahis, şu paragraf bana işte bir hakikatler e, dizisi e, nasıl şey şey bir anlam bütün içerisinde, bir e, silsilede bir anlam dizimi içerisinde nasıl harikulade şekilde e, yani birbir ardınca sıralanıyor. Yani bunun enfes bir örneği olarak gözükür bana. Tekrar okuyorum burayı. Bir şey zatî olsa onun zıttı o zatı arız olamaz. Çünkü ihtima-içtimâî içtimai zıttıyin olur. O da muhaldir. İşte bu sıra binaen. Madem kudret-i ilahiye zatîdir, ve o Zat-ı Akdesi'nin elbette o kudretin zıttı olan acz, o kudrete, o Zat-ı Kadir'e arız olması mümkün olmaz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması, o şeyin içinde zıttının tedahülüledir. Mesela ziyanın kavi ve zayıf gibi mertebeleri zulmetin müdahalesiyle ve heraretin ziyade ve aşağı dereceleri soğun karışmasıyla ve kuvvetin, şiddet ve noksan miktarları, mukavemetin karşılaması ve mümanatı Elbette o kudreti zatiyede mertebeler bulunmaz, bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Ve madem o kudreti zatiyede mertebeler bulunmaz, ve zaaf ve noksan olamaz, elbette hiçbir mani onu karşılayamaz, ve hiçbir icat ona ağır gelemez. Ve madem hiçbir şey ona ağır gelmez, elbette haşr-ı azamı bir bahar kadar kolay, bir baharı bir ağaç kadar suhuletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi, bir çiçeği bir ağaç kadar sanatlı, bir ağacı bir bahar kadar mucizatlı, bir baharı bir haşir gibi cemiyetli ve Harikalık halk eder ve gözümüzün önünde halk ediyor. Evet. Bir daha okuyayım mı Tahsin? Çok mu okumuş olur. Anlaşılmadı sanki. O kapalı mı kaldınız? Yani burada başka bir şey de var. Onu da yeni bir örneği basamak basamak dedi ki ya. Hı? Şimdi bir bir yani bir şey bir örnek hani anlam dizimle yani bir metnin kendi içerisinde bir hakikat e, dizgesi e, nasıl şey biri birine bakar biri e, yani birine basamak olur şekilde e, nasıl e, sunuluyor buna bir örnek. Yani en sonunda geldiği e, söylediği nokta nedir işte e, yani Cenab-ı Hak haş, yani bütün yani koca kainatı bir bahar kadar kolay yapar. Yani, kud, e, haşre kadar getirdi meseleyi. Ama sıralama. Genel hüküm bir. Evlen, zati ise bir şey onun zıttı. O zatta bulunmaz. Genel hükümden başladı. Oradan geldi. Cenab-ı Hakk'ın kudreti Zati'ye onun bir sıfatı. Dolayısıyla bu e, kudretin zıttı olan onda, onun için söz konusu olmaz dedi. Sonra bu hükümden bir yeni hükme geçti. Ne dedi? Şey e, o halde dedi o kudreti zatiyede mertebeler de yoktur dedi. Çünkü acz şey hani zıttı e, dahil oluyorsa işin içine o zaman mertebeler var. Kudret zatiyede. dolayısıyla zıttı olan acz müdahale edemiyorsa birinci Öner birinci hüküm, onun üzerinden bir üst basamağı çıktı, o halde o Kudret-i Zatiye'de mertebeler bulunmaz dedi, ikinci basamak. Ee, yani bu ikinci basamak birincinin üzerine oturuyor. Yani birinci basamakta hükmün üzerine oturuyor ikinci basamak oradan üçüncü basamağa geçiyor, ee, işte mertebeler bulunmaz dolayısıyla bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder dedi. Ondan sonra üçüncü basamağa geldi ve madem o kudret-i zatiyede mertebeler bulunmaz ve zaf ve noksan olamaz elbette hiçbir mani onu karşılayamaz ve hiçbir icat ona ağır gelmez dedi. Oradan dördüncü basamağa geldi ve madem hiçbir şey ona ağır gelmez. Şimdi dikkat edersek, mademlere dikkat edersek e, yani önce bir şey, bir e, hüküm ortaya konuyor. Sonra onun e, ispatı yapılıyor. Ondan sonra ispatı yapılan bu hüküm bir sonraki şeyin e, zemini oluyor. Yani e, bir üst e, şey, hakikate yani gitmek için bir zemin oluyor. En sonunda da hepsi e, bir e, külli hakikate hizmet etmek üzere. Hani şunun gibi belki e, örneklendirirsek, yani Risale'ye geliyoruz, arş-ferş kelimeleri. Hani tavan şey taban. Ee, anlamda düşünürsek nedir yani bina üzerine bunu görüyoruz zaten Mesela biz e, zemin katın üstündeyiz burada değil mi şu binada hani e, bizim ferşimiz nedir burası bizim şey değil mi ferşimiz hani şurası nedir bu da bizim şeyimiz arşımız yani tabanımız bir ee, üst kata çıksak değil mi ee, burada hani bizim için Arş e, hizmeti gören m, yükseklik hani yer e, bir üst kat için bu defa ferş e, hizmeti görüyor yani böyle sürekli şey yani burada da hakikatleri basamak basamak ve dü zaman e, inşa ediyor yani bir ha hakikat ortaya koyuyor koydu e, ondan sonra on üzerine bir hakikat daha on üzerine bir hakikat daha on üzerine e, bir hakikat daha e, koydu. Ondan sonra bu hakikatler kümesinden de, yani külli bir şey. E, hakikat e, şeyi, e, yani resmi karşımıza çıkardı. Tam iyi anlatamadım belki ama anlaşıldı, anlaşıldı mı? Abi? Bir daha okuyayım gene. Bir genel hüküm, evet. Bir şey zati olsa onun zıttı, o zata arız olamaz. Çünkü ihtimal işte zıttı yine olur, o da muhaldir. Bunu anladık. İşte bu sıra binayın. Madem kudret ilahi zatiyidir ki önce kısımlarda bu çalışılıyor ve zat aklisin lazımı zorulusidir. Elbette o kudretin zıttı olan aciz, o zatı kadire aruz olması mümkün olamaz. Olmaz. Bunu da anladık. Ee, kudreti zati olduğuna göre cenab-ı hakın aciz söz konusu olamaz. Onun için ee, bunu anladık. Ondan sonra dedi aciz yoksa Kudreti de zati olduğu için kudretine, onun için acizden söz etmek mümkün olmadığına göre dedi. Bu defa ikinci basamakta, o halde onun kudreti için mertebelerden söz etmemiz de mümkün olamaz'a getirdi. Niye? Çünkü mertebeler şey zıttın müdahalesiyle olur. Burada ise zati olan ise zıt müdahale edemez Dolayısıyla e, onun kudreti zati olduğu için mert zıt aciz kudretin zıttı olarak aciz söz konusu olmadığı için Dolayısıyla o kudreti zatiyede mertebeler bulunmaz bu ise ne anlama gelir bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder kolaylıkla. Oradan bir üst noktaya geliyor. Madem o kudret-i zatiyede mertebeler bulunmaz ve ve noksan olamaz. Elbette hiçbir mani onu karşılayamaz. Hiçbir icat ona ağır gelmez. Oradan bir üst noktaya çıktı. Madem hiçbir şey ona ağır gelmez. Elbette haşri azamı bir bahar kadar kolay bir baharı bir çiçek kadar suhuletli, bir ağaç bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi. Bir çiçeği bir ağaç kadar sanatlı, bir ağacı bir bahar kadar mucizatlı ve bir baharı bir haşir gibi cemiyetli ve harikalı halk eder gözümüzün önünde ve gözümüzün önünde halk ediyor. Kur'an kainat e, hani bütünlüğünü ifade eden bir yer var iki paragraf İrmiş'in sözde hani bu da yani böyle o, o belli anlatımın e, bir anlam bütünü içerisinde hakikatlerin birbirlerini sıralamasının e, bir yine e, manidar bir örneği olarak hep görürüm. Yani burada e, yani Kur'an'ın işte o camiyeti külliyeti e, yani kainat, kainat içinde insanın her şeyi bir e, muvazene içerisinde e, anlatması. Yani bunu Kur'an'dan ayetlerle e, zikrettikten sonra Bediüzzaman, <gülüyor> burası 25. sözün 1. şulesinde 4. lema. Burada şöyle söylüyor. Nasıl bir usta, bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programına ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. Nasıl bir usta? Bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programına ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. Değil mi? Her binanın neticede bir şey var. Bir planı var. O plana göre bir şey. Malzeme listesi vesaire şey süreçler var. Ee, bir usta Nasıl ki bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder, programını ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fihristesini tabir caizse programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzadır hiçbir cihetle eseri tasanlığı ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibe-i taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir Hud'anın emaresi olmadığı gibi, bütün ciddiyetiyle, bütün safvetiyle, bütün hulusuyla safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der, Kur'an dahi ben Halık-ı Alemin beyanıyım ve kelamıyım der. Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanat perverane ve nimet perverane şu derece sanatının acibeleriyle şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, sıravarı tanzim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir sani bir münimden başka, şu velveleyi takdir ve istihsanla ve zemzemiyi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagahı ı sanat ilahiye çeviren Kur'an-ı Beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? dünyayı ışıklandıran ziya güneşten başka hangi şeye yakışır? Tılsımı kainatı keşfedip âlemi ışıklandıran beyanı Kur'an şemse i ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Kimin hatini düşmüş ki onun nazire getirsin, onun taklidini yapsın? <gülüyor> Elbette bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bir malikül mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? hiç başkasına mal edip, hiçe indirir mi?" diye şu üç e, paragraf. Yani burada da bunu daha da özetlersek, yani bunun şeyi e, üç kelime üzerinden yapan, bilir, bilen, konuşur. Yani e, Kur'an, insan, kainat, hani denkliğinin e, üç paragraf içerisinde ve orada da üç fiili birbir ardınca sıralayarak burada da düz zamanın çok şey veciz bir şekilde özetlediğini görüyoruz. Hani en başta nedir şeyle başladı burada da yani bir hane usta ve şey yani en yani usta haneyi yaptığı gibi bir kere yapmak yani hane için ne lazım geldiğini şey bilmek yani, bilmek ile yapmak arasında bir kere bir irtibat var. Buna atıfta bulundu ki dolayısıyla yaparken önce haneyle birlikte onun programını yapıyorsunuz. İşte onun planını yapıyorsunuz. Buraya getirdi, oradan da geldi işte Kur'an'la kainat arasındaki ilişkiyi buna oturttu ve düz an önce ee, yani Kur'an'a baktığımızda dedi işte şu kainat mülkünün e, beyanıyım ve kelamıyım der. Bunu e, görüyoruz dedi. Kur'an'la kainat arasında çünkü bu kadar bir şey var. E, mutabakat var. Ondan sonraki paragrafta bunu delilendirdi zaten. Yine oradan da sözü insana getiriyor. Son paragrafta evet bu dünyayı bu haneyi yapan o, dünya hanesini, dünya sarayını diyelim veya bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir diye üçüncü bir noktaya getirdi oradan sonra bunu buluşturdu. Nedir? Madem ki yapar ve bilir. Yap, yapılmış zaten gözümüzün önünde. E, yapılmışlığı da şey... Ee, bilmenin zaten e, alameti ee, yani ilim irade kudret diyoruz değil mi kudretle tezahür ediyor ee, yani ilimle zaten değil mi ee, en zemin temelde ilim var daire ilimden daire kudrete geçiliyor zaten yapılmanın varlığı bilin bilen, bilinenin ve dolayısıyla bilenin varlığına alamet ee, burada da madem ki yapar ve bilir. Elbette konuşur. Gene yani yapan bilir. Ben bunu öyle özetliyorum. Yapan bilir. Yapması zaten bildiğinin delilidir. Bilen de konuşur. Yani niye yaptın? Değil mi? Anlatır. Nefa. Bunun için yaptı. Yapan bilir, bilen konuşur. Ve elbette madem konuşur, elbette nasıl konuşur? Kainatı yapan nasıl konuşur? Kur'an'da konuş deyip konuşur. Bir madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Ki bu Nusrat başka Risale'lerde sıklıkla vurgulayacak. Mesela 12. Sözde, yani bütün şey. Ee, Alimlerin Rabbi ünvanıyla konuşur. Bütün kainatın e, e, sultanı ünvanıyla konuşur. Bütün mevcudatın <gülüyor> halıkı, e, yaratıcısı ünvanıyla konuşur. Böyle şey, e, külliyetli ve azametli bir hitapla konuşur diye. Evet. Şaka örneklerde çalışırlar mı? Bir şey söyleyeceksin. Biraz da şöyle bir yorgunluk hissediyorum genelde. Öyle mi? Ben bir şeyim biraz bugün e, az uykulu olduğum için yani her şeyse e, bugün e, zihnimde de oluşan ama bu anlam dizimi meselesiyle ilgili olmayan, doğrudan ilgili olmayan birkaç meseleyi o zaman paylaşayım. Hani biraz şey gördüm de böyle belki ben kendim e, biraz yorgun. Dağladım. He? Dağladım. Öyle mi? Ben belki kendim yağımlık dedim yağımlık hani. De Yorgun ve uy biraz uykusu olduğum için öyle görüyorum. Bilmiyorum. Ee, biraz şey yapalım ille... E, devam gitmeyeyim. Yani sanki şey yapsam çünkü biraz böyle... E, melül... E, bakışlar göreceğim gibi geliyor. <gülüyor> Caiz midir Tahsin? Hikaye sen çay servisi mi diyordum genel olarak. Tamam inşallah yapalım. Evet. Hani son nokta ile irtibatlı olmuş olsun. Yani ee, Kur'an içinde diye ya, yapan bilir, hani bilen e, konuşur, e, kainatı yapan. Demi alemlerin Rabbi nasıl konuşur? Alemlerin e, Rabbine yakışır şekilde konuşur. Alemlerin Rabbine yakışan konuşma nedir? İşte Kur'andır ee, diye. Ee, yani bugün de şey, dün e, yani uykusuzluğundan sebep şeydi, e, biraz böyle e, yani Siyer'in e, içerisinde işte TV111'de hani Siyer okumaları şeyimiz var ya orada e, o program için çalışırken ben e, surelerin e, tarihi, yani tabiri neyse yani biz yani sureleri şey, bir bütün olarak okuyoruz Kur'an'da ama e, 23 senelik bir şey var. Değil mi? E, i̇niş yolculuğu var. Hani Kur'an'ın e, tamamının, e, ikra emrinden başlayarak. E, bugün şey, e, dininizi tamamladım. E, ayetine e, ve din olarak İslam'dan razı oldum. Maide suresindeki ayete gelinceye kadar. E, 23 senelik bir şey var. E, yani süreç var. Yani onlar üzerine biraz şey yaptım hani Kur'an e, tarihi hani tabir yerindeyse Kur'an'ın iniş tarihi üzerine biraz meşgul olmuştum. Orada <gülüyor> yani birkaç mana hani dünyamı şey yaptı ee, oradan, onu ifade edeyim. Yani birincisi şu e, Medine'de inen suçlarına e, sure sayısı 22 Mekke'de inen sure sayısı şey e, 92 arada bu kadar büyük bir fark var yani sure sayısı itibarıyla <gülüyor> bana maddar geldi e, Medine içerisinde de bu defa e, ilk beş sene inen sure sayısı şey 50 İlk 5 senede 50 sure nazil oluyor Medine'de, şey Mekke'de pardon, Mekke'de ilk 5 senede 50 sure nazil oluyor. Ondan sonraki 8 senelik dönemde 42 sure nazil oluyor. Ondan sonraki 10 senede Medine'de 22 sure nazil oluyor. Böyle sayı olarak, sure sayısı olarak şey, çoktan aza doğru bir şey var, süreç var. Ama buna karşılık surelerin şeyi artıyor. E, Ayet sayısı artıyor. Yani o ilk 50 e, a, sure, onlar daha şey, e, kısa sureler. Mesela Nasr suresi hariç bütün o namaz sureleri dediğimiz, yani kısa surelerin tamamı bu işte ilk e, dönem nazil olan şeylerden. E, sureler hepsi. Bir tek Nasr suresi artık. Yani, e, Efendimiz'in, değil mi, vazifesinin hitama erdiğini e, bildiren sure Medine'de. Diğer hepsi şeyde, evvela kısa sureler, ondan sonra sureler Medine'de de, Mekke'de de biraz daha böyle hacim olarak, e, ayet sayısı olarak biraz daha artıyor. E, Bakara gibi, Alimran gibi, Nisa gibi sureler ise, hani o onlar hepsi şeyde o hacimli sureler hani e, ve detaylı şekilde hakikat dersini verildiği sureler Medine'de nazil oluyor. Bu onun üzerine biraz hani şey yapmıştım orada surelerim de o kısa surelerin her birinin hani inişinde de şey var hani iniş sırasında da yani e, dersler, şey hikmetler var. Aşama aşama şey öğretiliyor. Evet. Müminlerin hani dünyası inşa ediliyor. Böyle ki inşallah dedim yani bir şey çalışılması lazım Hani Böyle Kur'an'ın şey nüzul hani sürecini anlatan bir şey siyer çalışması yapmak lazım, yapılması lazım bana göre. Yani. orada hani bir kere e, o kısa surelerin yani niye hani şey kısa e, sureler en başta yani kısa başlıyor sonra hani uzun e, uzam uzuyor sureler ve e, en uzun e, sureler Medine'de e, nazil oluyor e, şimdi Surelerin kısalığı gibi ayetler de şey, kısa. Kısa surelerin ayetleri de kısa. Bir de e, bu şey var. E, e, bu arada kendimce de şey olarak düşünüyorum Biraz böyle tohum ve ağaç hani yolculuğu gibi. Hani evvela bir şey yapıyor. Hani e, hakikatin özün, hakikat tohumuna muhatap oluyor. E, o tohumun içinde bütün bir ağacın şeyi e, mevcut. Onu zaten alamayan alamıyor. Alabilen ise alıyor. Değil mi? Koynunda saklıyor. O sonra fidan haline geliyor. Hani işte surelerin e, yani daha bu defa e, hacimce daha şey olması sanki ikinci aşamada ve sonra en uzun e, halde Medine'de surelerin gelişi. E, bir o manidar. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi e, ilahi e, talimi e, olarak Mandar geldi. Gene bu çizgi ilgili şeyi fark ettim. Bu o, okuma içerisinde Darül Erkam üzerine hani okuyor, konuş, bir şey çalışıyordum. en yani dün gece fark ettiğim yani hususu oldu. Yani İslam'ın hani yaşanmasında şey böyle bir toplumsallık anlamda giderek bir şey var. Hani tedrici bir şey ilerleme var. Şimdi ilk Efendimiz Aleyhisselat ve Selam, birinci muhatap o. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselat ve Selam'ın evi, mi? Hanımı, çocukları e, iman ediyorlar. Yani kişiden bu defa şey geçti, e, aileye geçti. Aile efradı. Yani bu defa toplumsallaşma. Bir toplumsallaşmanın birinci şeyi diyelim orada. O hani hakikatin, yani bir kişinin şahsi hayatını ötüp bir kişiler topluluğunun şeyinde, beraberliğinde toplu olarak yaşanır hale gelmesi. İlk Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde. Ondan sonra Darül Erkam'a taşınıyor. Biraz daha şey şey genişledi daire. Ondan sonra e, Hz. Ömer'in e, hidayetinden sonra malum Darül Erkam'dan çıkılıyor açıkça hani Müslümanlar e, Müslümanlıklarını ifade e, eder hale geliyorlar. E, böyle. ama bu defa Mekkelilerin şeyi artıyor. O, azgınlıkları ve düşmanlıkları e, daha da artıyor ve boykot günleri başlıyor. Baksak bir kuşatma var. Ama e, o kuşatma yani boy, ve şey var, ambargo var. Nerede var? Bir defa Şıb ı Ebu Talip'te. Yani, Mekke'nin bu defa bir mahallesinde. Kişiydi, aileye taşındı. Aileden daha e, geniş bir eve taşındı evden defa mahalleye taşındı. Böyle e, bir tedrici şey var. Hani büyüme var. Aynen şey gibi düşündüm. Aynen e, iki şey birden gerçekleşiyor. Hani bir, ilk ayetler ve ilk sure, ilk ayetler kısa kısa. ilk sureler kısa sureler. Orada hem bir şey var. Tohumdan ağaca bir yolculuk var. Yani hem de şey, yani Müslümanların şeyi, ee, yani sayıca e, ilerlemesi, orada da gene da şey var, tohumdan ağaca bir yolculuk var. Kısa sureler, daha uzun sureler, daha da uzun sureler diye bir şey. Ee, yolculuk yaşanırken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İkra Emri'nin birinci muhatabı, sonra ailenin, e, yani bütün eşi ve çocukları, hepsinin ona katılması, kölesi ve e, şey azatlı kölesi, evlatlığı ve şeyde yanında olan amcasının oğlu Hazreti Ali dahil aileden daha geniş şeye, bir e, ev olarak ortam olarak başka insanların da dahil olduğu Darül Erkamı oradan bu defa e, mahalle de yaşanır hale geliyor. E, Şıbı Ebu Talip de e, sonrasında da e, boykot bittiğinde defa Ebu Talib'in vefatı, e, Hazreti Hatice'nin vefatı, değil mi? Mekkeliler, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hani öldürmeye karar veriyorlar. Manidardır. E, Medinelerin ilk Müslüman oluşu da o sırada oluyor. Hac zamanı. E, işte gelmişler Efendimiz her haç zamanı Ukas paneline gidip e, kabileleri e, şeye davet ederken bu defa Medine'den işte Esad bin Zürare gibi bir grup e, az sayıda sahabi şey oluyorlar. E, Müslüman oluyorlar. Ondan sonraki sene onlar yanlarına başkaları da dahil olmuş olarak geliyorlar. Bu defa defa Efendimiz de, hani Medine'ye şey yapmak üzere hani davet ediyorlar değil mi birinci akabe biatı gerçekleşiyor ve Musab bin Umeyr onlarla birlikte gidiyor bu defa ee, yani Mekke hani imkansızlaşırken aynı zamanda şey yapıyor yani Cenab-ı Hak orada e, yeni bir şey yani mekan hazırlıyor yani Mekke şey gibi tabirlerindeyse e, sera gibi. Yani fidanlık gibi ama e, ağacın asıl büyüyeceği yer orası değil. Fakat onun da şey e, aşama aşama hazırlanıyor. Artık e, o şeyin seradan çıkmasının e, hani fidanın büyümüş, tohumken açıldı, büyüdü. E, hani seradan çıkıp evet, dikilmesi lazım asıl e, mekana tarlaya, bahçeye ki şey e, dal budak sarsın boy versin orada şey bahçe şey hazırlanmaya başlıyor sonra ikinci akab yapılan kısa bir süre sonra zaten hicret gerçekleşiyor ve şey ağaç oluyor O da bana şey geldi hem çok iyi anlatamadım Belki bunu da yani ayetlerin nüzulündeki şeyler Hikmet orada e, ayetlerin ve surelerin e, nüzulündeki e, sıralama ve orada e, yani çoktan azal bir yönüyle bakarsak ilk dönem en çok e, ve giderek ait sureler sayıca azalıyor. Ama buna karşılık e, sureler hacimce genişliyor ve e, ve ilk surelerin ayetleri e, genel hükümler, genel iman e, dersleri ve kısa kısa verilirken bir defa giderek e, açılıyor ve e, Medine'de değil mi teferatlı bir şekilde hani o defa değil mi e, özellikle muamelata dair ayetlerde şudur şudur şudur hani yapılacaklar ve yapılmayacaklar e, giderek teferatlı bir şekilde anlatılıyor böyle bir şey var. E, tedrici bir tablo var gördüğümüz ve ona paralel bir şekilde bir kişiden bir aileye bir aileden daha geniş bir mecraya oradan mahalle düzeyinde şey yaşanır hale gelme ondan sonradır ki bu defa Medine'de artık bir bütün bir şehrin İslam şehri oluşu, Medine-i Nebi oluşu, şehir düzeyinde düzleminde yaşanır hale gelme. Ondan sonrasında da değil mi? Bir defa bütün Arabistan'ın fethi, şey, yani bir ülke e, İslam'la yaşar hale ilgili, oradan da bu defa e, sonrasında da Efendimiz'den sonraki fethilerle, şey, e, kıtalar, eğer küre, öyle bir şey. bir bunu düşündüm Dün, dünden beri zihnim biraz bunlarla meşgul bir de o süreçte şeyi düşündüm ee, yani bizim surelerin hani bize ne söylediğini hani tam anlamamız için biraz hani zihnimizin şey e, o günlere gitmesi lazım yani indiği e, o, yani o ilk vahyin şey hatırasını şöyle bir ee, hani e, yani zihnimizde şey e, canlandıramamız lazım diye kendimce düşündüm ve mesela sahabilerin e, ayetlerle olan şeyini surelerle olan muhatabiyetini mesela e, işte Hazreti Ömer'in şey Taha suresi e, değil mi? ile muhatabiyeti. onun mağdar geldi hani kız kardeşinin şeyinde e, kapısında önce işitiyor hani okunduğunu malum bazı ayetlerini işitiyor sonra istediğinden onlar hani vermiyorlar hani bu defa ben duydum diyor okuyordunuz filan diyor hani sonra e, Abba bin Eret e, çıkıp hani şey yapınca değil ayetleri şey okuyor ve hani güzel şeyler filan deyip kalbi İslam'a meylediyor ve şey Müslüman oluyor yani biz hikayeyi böyle biliyoruz hani Hazreti Ömer'in şey hidayet şeyini. Ama e, yani şunu çok fazla şey yapmıyoruz yani zihnimizde, yani şu kısmı. Bir, yani neyi okudu, hangi sureyi okudu, hangi ayetleri okudu e, Ömer bin Hattab ki o ayetler e, yani ona ne söylüyordu? Yani ne, ne şey e, ne anlamda değiştirdi şeylerden, rivayetlerden. Yani Kadir var mı diyeceğim? Senin vaktiyle parantez olarak da söyleyeyim hani söyle bir şey var başka bir yerde işte, onu bazı kaynaklar diyor ki mesela Muhammed esette var o hani böyle rivayetler de var filan diyor ama tek başına diyorlar Ömer'in. Yani ağırlıklı görüş, Ömer tek başına, yanında başka insanlar hani, baş, müşrikler filan olmaksızın Kur'an'ı tek başına ilk defa şeyde, e, kız kardeşinin evinde okumuştur. Ağırlıklı görüş buymuş abi Öbür türlü rivayetlerde yok değil, var hani. Mevludi özellikle almış bir Hı -hı. böyle bir şey geçiyor o da bir, bir noktada düzenini neslin kendi üzerinde e, olur abi evet, Hı -hı. evet. Hı -hı. bana mesela şey geldi hani bilmiyorum hani e, düşünmeye değer şimdi Taha e, Suresinin hani okuyor diyelim ilk şeyler. Hani Hazreti Ömer en kalbinde o katı, o güne kadar çok katı görünen kalbinde hani hidayete şey nasıl açıldı diye. Bir kere surenin işte o hakayı imaniye manası, o en temel dersleri verdikten sonra Musa aleyhisselam kısasına geçiyor. Sanki onun bir kere Hazreti Ömer için çok şey Öğretici olduğunu hani şahsen düşündüm. Çünkü şöyle e, Efendimiz Aleyhisselat ve Selam o güne kadar bir müşrik ya kendisi. O da şey hani ben Ömerim o Muhammed, değil mi? Hani e, yani kendisi gibi hani aynı Kureyş'in içinde Kureyş'ten e, biri ve dolayısıyla onun üzerinden hani e, hani kendisi gibi şey bir Kureyşli. Eskiden beri hani bildiği filan şey bir insan üzerinden yani risalet hakikatini şey e, o güne kadar şey e, yani zihni almamış hani. Yani bu defa e, değil mi? Kendisiyle aynı zamanda yaşamayan ve aynı kabimden olmayan biri e, üzerinden geri bir risalet e, şeyi dünyasına açılıyor. Değil mi? Hazreti Musa'nın şey eee kıssası. 1. Yani orada ee, işte, e, i̇man, e, şey, Kur'an ve e, ahiretleri temel hükümlerden sonra Musa'nın kıssasının gelişinin e, bazen şey olur yani üstadın da söylediği bir şey var. E, temasül, tezada sebeptir falan gibi e, sözlerini ifade etti. Bazen mekânın Mek intihanı olmuş zaten. Yani Yakınınızdaysa bu defa şey ee, anlamayabilirsiniz. Uzaktakiler daha iyi şey ee, değil mi? Anlarlar. Ömer'de böyle bir problem var. Kendimce böyle anladım. Burada Musa Aleyhisselam üzerinden şey anlatılıyor. Bir Taha suresinde sonra nasıl? şey anlatayım. Ben en Yok en buyur. Yok Evet ha. Ha. Yok o Harun daha sonra gelecek. İlk Musa var. Hani yani Nebi'imiz de işte, Taha değil mi? Şey hani eee menzen aleike'l-kur'ane li teşka ilahir hani eee ila teskiratin li yahşa işte e, ondan sonra şey. E, evet he, oraya geliyor o şeyler hani varadı işte Allahu la ilaha illahu ve la ilahi bütün bu ayetlerden sonra eee şimdi o temel, hani e, uluhiyete, e, risalete, e, vahye e, ve ahirete dair temel derslerden sonra Musa aleyhisselam'ı Yani yakınında olup kendisi gibi emsalden e, gördüğü Muhammed'e aleyhisselatü vesselam, hani onun nazarıyla şey. Yani Muhammed'e nispet edemediği şey onun üzerinden anlamadığın bu defa uzağında olan, aynı zamanda yaşamamış, değil mi? Aynı kalinden olmamış bir insan olarak Musa Aleyhisselam üzerinden risalete bir şey köprü açılıyor onun zihninde bir böyle anladım. Yani e, Musa Aleyhisselam'ı sözünü geç. İki, e, şimdi belki ulu şey risaleti o şey gibi düşünüyor. Yani. E, yani böyle insanüstü bir şey veya böyle e, sıradan hani ne bileyim sen ben gibi e, bir hayat yaşayan bir e, insana'nın e, yaşayacağı bir şey olarak e, düşünmüyor hani de, e, muhtemelen e, buna karşılık Musa Aleyhisselam'a risalet nasıl geliyor bir yolculukta değil mi yanında eşi var çocukları var değil mi yolculuğu daha kolay kılabilmek adına bir ateş görüp o oraya gidip belki daha kestirme yol vardır veya işte böyle mahlukata karşı kendimizi korumak ve rahat yol almak için o ateşi getiririm filan. Baksanız bir şey. Sen ben gibi bir insan, bir baba, bir aile reisi ve yani ailesinin şeyle meşgul yani ihtiyaçlarıyla hani e, meşgul biri iken ona şey vahiy muhatap oluyor. Yani dolayısıyla bunun üzerinden de Efendimiz ve Vesselam'ın da Hz. E, Ömer Aslan diyelim e, Mekke'de işte Hatice ile evli işte dört tane kızı olan değil mi? E, şey Muh Muhammed bin Abdullah'a e, da vahiy niye gelmesin? Yani Musa'ya bir aile babası olarak şey, gelen vahiy hani yani Muhammed bin Abdullah'a niye gelmesin? Hani burada da gene şey olduğunu düşünüyorum, orada Hazreti Ömer'in zihnine şey e, mesele şey yaklaşıyor. Bir üçüncü nokta gene e, bağlantı kurma açısından orada Musa Aleyhisselam'a deniliyor ki şey, değil mi? Yani ona, hani... E, nasıl? Yok, yok, hayır. O, onlar daha sonra. Cenab-ı Hak ona nida ediyor. Hı. Ve şey söyleniyor, en başı değil mi? Ayakkabını çıkar. Sen çünkü şey, hani... E, tuva Mukaddes Tuva Vadisi'ndesin. Peki bu ayeti e, de okurken... Azreti Ömer nerede? Başka bir vadide. Değil mi? Mekke Vadisi'nde. Hı? Mekke Vadisi, o da şey bu kattesvi vadi, evet, meyit Haram'ın olduğun yer. Hani sanki böyle bir şey düşün, yani Ömer açıdan düşünürsek, yani biz hani tahayı nasıl okuyoruz, o ilk şeyinde hani Ömer tahayı şey, hani nasıl okudu, yani ve yani bütün bunlardan sonra da şey, yani e, Cenab-ı Hak'ın Hazreti Musa'ya hitabı, değil mi? Ben seni şey. E, peygamber olarak seçtim. Ben şey kendisinden başka e, hiçbir ilah olmayan hani tek Allah'ım e, deyip onu şey hakkı tebliğe e, ve insanları şey yani hevalarına tapmaktan uzaklaştırmayı çağıran ayetler sonra da firavun ve şey değil mi? E, şey yapması orada da ihtimal ki artık şey. E, o noktaya geldiğinde de e, Hazreti Ömer Firavun'da hani kendi nefsini veya şey Medine'nin pardon Mekke'nin o günkü kolektif şey, iradesini görüyor. Gibi sanki böyle bir şey gördüm hani. Oradan dedim ki hani sureler hani sahabileri nasıl inşa ediyor yeniden. Hani Kur'an'ı okurken bizim hani o günlere bu manada giderek hani şey çok kolay, Ömer işte öyleydi gitti işte ondan sonra işitti kız kardeşine kızdı ver filan işte yok nerede filan yok duydum ben hani gösterin filan dedi tamam. Peki ne okudu? Hangi surelerde? O sureler o şartlarda hani Ömer'in dünyasında hani neler getirmiş olabilir ki şey yani Ömer bu kadar keskin ve hızlı bir şekilde dönüş yapabildi. Abi, Buyur abi. Yani az yani, zaman hazır o zamana götürür diye bir eleştirisi var. Yani hı sizin söylediğiniz hı. Az zaman göre ayetin bizzat hani onların hayat e, hayatının üzerinde buna nasıl diyeyim? Evet. Lazım yani, diyorsunuz. Hı hı. O meseleyi birbirine nasıl sayacağız? Sürekli değiştiriyor bazen. Zaman hazır olduğu gibi gösteriyor. Yani mesela di 100'ün doğru değil. Yok burada hisleri burada bir his doyurma yok abi. <gülüyor> Abi, Üstad geniş şey söyleyen bir değil mi? Aynı şekilde e, yani Cezureli araba gidip vazife başında hani e, göreceğiz diyen kişi değil mi? Yani sen orada eleştirdiği şey şu böyle o e, kassas hani üstü var yani Ömer şey oldu. Ömer'in gözleri yaşla doldu. Yani anlatabildim Ömer ağlıyordu. Hani <gülüyor> yani ya yani, bu. Yani bunu ifade edebildim mi? Orada şey yok yani. E, yani bu anlatımda hani e, bir tasvir var, tasviri de var ama hani e, yani ayetler misal hani Hazreti Ömer bir örnek hani Bu, bu şey yaparsak, bunun üzerine der ki hani, ayetler Hazreti e, Ömer'in e, hani dünyasında şey hani, e, hani nasıl tezahür etti? Yani onun aynasında nasıl gözüktü ayetler onun e, aklında e, yani nasıl bir şey kapı yani kalbinde yani nasıl pencereler açtı yani mesela bu anlatımda buna dair şeyler yok yani bilmem ifade edebilirim var yani ama bizim hani bence bu şekilde e, şey yapmamız gerekiyor diye şey düşünüyorum e, o, o süreci okurken yani bir kere yani Kur'an'ın nüzül süreci işte o şey yapmamız gerekiyor. Elbette indirgemeden. Kur'an hani kelam azildir, bütün zanlar hitap ediyor. Ama yani birinci muhatabı şeydi, değil mi? Sahabilerdi. Ve her bir surenin ve her bir ayetinin iniş sürecinin de bir hikmeti var. Yani her bir ayet, değil mi? Bütün zamanlar için bir şey hakikat yani dersi. Elbette taşıyor. Ama e, yani ishal. Diyeyim ki duha suresinin ne zamanda indiğinin, hangi şartlarda indiğinin de bir şeyi var. Bilmem ifade edebildim. Yani e, oralarda sanki dedim bizim biraz daha şey olmamız lazım. E, yani zihnimizi işletmemiz lazım. Yani. Evet. Evet. evet. O belagatıyla, onu bir kitapta anlatılıyordu, da ben anlatamam tabi. Yani orada kelimeler hatta harflerin şey bile seçimde bile şeyler var. Böyle belagat dersi var. Evet. O şey, hani sadece evet, belagatına secde etmiş. Ama hani dönüp bakarsak burada açık ve net bir şey var, yani dönüşüm var. Keza aynı şekilde biz hani hani Medine şey yaparsak ağırlıklı olarak hani Asr-ı Saadet'i hani konuşurken biz daha ziyade Medine'yi konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak Medine'yi konuşuyoruz. Yani bu anlamda bakarsak, hani Medine Mekke'ye kıyaslarsak hani Medine bir sonuçtur. Yani o sonucu da iyi anlamamız için hani Mekkiyi anlamamız gerekiyor. Mekki değil mi şey sureleri iyi anlamamız gerekiyor. Hani o sureler hangi şartlarda en yani müminlerin şey dünyasını şey nasıl şey yaptı? inşa etti. Yani onu iyi anlamamız gerekiyor. Öyle bir şeyler. Bilmiyorum. Akşamdan beri öyle biraz şey var. Evet. inşallah daha şey derli toplum şey, çalışılır. Yani mesela orada ilk bir şey yapabilmemiz gerekiyor. Gene sahabilirim. Mesela şunu düşünün. Kehf Suresi. Mesela Kehf Suresi en yani bazı rivayetlere göre Darül Erkam'da bazı rivayetlere göre de şeyden Darül Erkam'dan sonra ee, Şu bu Ebu Talip'te boykota maruz kalınan dönemlerde diye şey inen bir sure. Mesela biz şimdi Kehf suresini okuyoruz işte mağarada şey, işte şey 3 veya 5 veya 7 genç. neyse. Kur'an, hani onu üçün, üç rakamı da zikrediyor, onun için söylüyorum. Bazıları diyecekken yani üçü, üçtür, dördüncüleri köpekleridir. Bazıları diyecek ki beştir, altıncıları şeydir falan. Hani onların gerçek sayısını Allah bilir. Derken orada hani iş sayı meselesi değil burada. Yani siz e, meseleyi kaç kişiydiler, şudur budur, hani tabir yerindeyse buna odaklanmanız, işin şey, özünü kaçırmanız, işin teferruatına ve tırnak içinde, magazinine e, yoğunlaşmanız anlamına gelir. Siz şeye bakın. Öze bakın e, verdiği şey, e, hani derse odaklanan hani manası da var e, o, o ayetlerin işte, yani sayıya dair o şeylerin içinde. Hani düşünelim, yani okuyoruz işte. Şöyle oldu işte, şu kadar sene 300 artı işte 9 e, sene mağarada uyurlar şu bu filan sonra uyandıklarında işte e, mi? okuyoruz. Ondan sonra diyeyim şey geliyor, Zülkanen bahsi geliyor şey, ilahir. Ee, şimdi buradan şu şartlarda yani 1400 senelik bir şey e, İslami şey e, tecrübe, bir müslim, ümmet e, şey hayat üzerinden hani e, bizim hani Kevs suresini şey e, okumamız de dönüp diyorum şey Kehf suresi ilk nazil olmuş. Darü'l Erkam'da Müslümanlar veya Şıbı Ebû Talib'te. Ya yani onların şeyden çok farklı değiller. Ya yani nasıl e, asabı ı kef bir zalim bir e, hükümdarın yönetiminde ve zalim bir şey o hükümdara da tabi hani zalim bir şey e, hani kavmin topluluğun içerisinde e, Mekke'de müminlerin durumu çok da farklı değil. Yani orada hani asabı keyfin üzerinden Cenab-ı Hak aslında şey. Doğrudan hani Mekke'deki Müslümanlara bir şey veriyor. Hani mesaj veriyor. Yani Allah hani kendisi için e, yürüyenleri en yani ortada bırakmaz. Onları e, kendisinin ve o müminlerin düşmanlarının ellerine şey yapmasın. Hani e, teslim etmez, değil mi? Yani bir şekilde hani onlar için bir şey, e, yani çıkış yolu şey gösterir. Mesela onun şeyi var. Yani e, Kev Suresinin bu anlamlı baktığımızda e, Mekke şartlarında Kev Suresinin Kev kısasının arkasından şey kısası, yani kısası. E ne, değil mi? Orada o kadar o e, şey, yani, e, yani dalalat e, gruplarının şeyine karşı Zülkarneyn'in e, değil mi? Set inşa etmesi Allah'ın izniyle kudretiyle, e, yani dönüp bir, yani e, bugün böyle gidecek değil. Allah bizi e, hani böyle bu o, Kureyş müşriklerinin ellerine teslim edecek değil, hani o kısıdan doğrudan bir şey oluyor. İki küfür ne kadar güçlü olursa olsun nasıl? Önüne set evet önüne set çekilir. Hani bir zülkarneyin gelir ve şey o küfür evet. Evet. Yani hani e, bu anlamda ne o tazeliğiyle, hani sanki ayeti hani ilk muhataplarının şeyine dünyasına nasıl indi yani yani ona yaklaşabildiğimiz ölçüde onu hissettim hani bizim dünyamıza da sanki o kadar hani derin inecek şeyler yani böyle e, ayetler buyur mu kendisi? Şey, O öyle tabi inşallah ayetinde şeyi mesaj veriyor hani ne kadar iman ettiğe bağlı mı yani ya da terakuzdur olması gerektiği? Evet. Evet, evet, uh -huh. evet, evet. Kendinize değil ona tabii güvenin. Evet, böyle şey. Evet, abi. Buyur, abi. şöyle bir şey, hani evcet için her sayısal tevafuktan ziyade mana olarak cevap tutmak evet. hani evet. bunda da hani kıyaft suresine misal verdiniz ya evet. evet. hani şekil olarak yani işte zahiren bir tevafukdaki olduğu gibi özellikle hani mana ve psikoloji olsun onların o vaziyetlerindeki tevafuk. Hmm. O kim suresindeki istifadeyi daha çok hani arttırıyor. Bahsettiğimiz hani hmm. o sabrın hani olayına hmm. yönelik hmm. günümüzde çıkarım yapan hani kıyas açısından böyle bir benzetme ve kendisince havai hmm. böyle bir şey de e, yani avcı fikir hmm. giydiriyor. Hmm. Hani kendisine asrın sahabesi şeyine hmm. getirirken Hani o saadetin o hatırası aynı zamanda Hı. bir o ayetteki bir şeyinden çok değişik şeyler de yani. ya. Hani evet. o noktadaki o muayyenin e, şeyin muhafaza edilmesi önemli bir etkinlik. Evet. Evet. evet, doğrudur. Yani O aslında belki binlerce, mersucu, evet. Ömerci, Ömergelenmesi. Evet. Hatta biraz cehlende olsa adalete karar. Evet. Değişik durumlar da olabiliyor. <gülüyor> evet ha. Açalım biraz daha. Evet. Yani açınabiliyor o orada denge nasıl oluyor? Yani böyle bir sıkıntı var şimdi kendi sahibi kadar geçiyor. Yani bu zamanla o, o şekilde değerleniyor yani, sıkıntılar da. Var. <gülüyor> o, orada da şey var bizim önümüzde Kur'an'ın şey. Yani Yani yöntem doğru. Evet bütünü var. İlişkisinin doğru. Evet. Yani. Ama şimdi bu zaman da bu zamanı değerlendirmek de biraz. Yani ortam olsun, şey olsun. Bir de insanın öncelikleri var. Evet. Orada bir de iman var, etik var. Evet. Orada şahsi istekler var, sosyolojik değerlendirmeler var. Hı. Evet. İşte kendince kendini ifade ettiği, sosyal kimliklerden nevi gayeler var. Çekiştik, yani şey farklı verimler yani var. Evet. Sıkıntılar da beraber evet. bir şey. Yani eee bence o şey. <gülüyor> şey yani e, <gülüyor> en sıkıntı şeyle ilgili. Yani e, bu dediğim maniye bir durum değil. Orada yani sıkıntı kendisini diyelim ki şey direkt birebir şey Ömer'in Ebu Bekir'in yerine şey koymak hani bu dediğim o değil anlatabildim mi Hani sen de bir Ömersin sen de bir Ebu Bekirsin filan vesaire yani değil yani buradaki şeyimiz. yani orada hani yani sahabinin yani vahye şey nasıl şey Hani muhatap olduğunu anlayabilmek ve onun sahabinin içinde bulunduğu şartlar ve ee, gelen vahi şey, o şartlarda onlara e, ne söyledi, onları şey, nasıl biçimlendirdi, onları nasıl inşa etti, yani bunu e, bunu anlayabilmek. Yani ki ben burada şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, dönüp yine bakarsak, yani ağırlıklı olarak o dediğiniz e, o ifrat varis söylemlerde şey vardır. En son sureler var Tevbe suresinin ayetleri vardır. Yani Tevbe suresi şey, hani e, son surelerde. Misal, yani Araf suresindeki derslerle kendini şey, inşa ederek mi e, geliyor Tevbe suresindeki şey, ultimatoma? anlatabilir mi? Yani din yalnız Allah'ın oluncaya kadar hani din onlarla savaş Yani tv Tevbe suresindeki inşan nerede? Veya ne bileyim En'am suresindeki inşan nerede? Nahl suresindeki inşan nerede? Bilmem anlatabildim mi? Yani burada yani bu anala bakarsak hani özellikle de şey e Mekki surelerin e verdiği o en temel şey e hani ders atlanıyor. Hani biz hemen Medine'ye geçiyoruz. Anlatabilir mi şey zihinlerimizde. Mekke'de yani hani bakarsak işte ağırlıklı olarak şey eee Mekke'de inmiş sureler. İşte 92 sure Mekke'de iniyor. Ee, ve şey asıl hani en büyük imtihan Mekke'de yaşanıyor ee, ardından şey değil mi? Yani Medine'ye geliyor ki manidar. Mesela yine bu vesileyle dün akşam okumalarında hani öğrendim. Şu dahi bana manidar geldi. Mesela Hucurat Suresi son dört sureden biri. Yani inen son dört sureden biri Hucurat. Hucurat'ı daha önce zannediyordum ben mesela, ne bileyim şey, diyelim ki e, Mekke'nin, şey pardon Medine'nin ortasında filan, Medine dönemi ortasında filan gibi şey yapıyordum. Halbuki son iki senede, yani inan, e, surelerden biri hucurat. Senin dediğin anlamda bakarsak, burada da, diyeyim ki o a, aldı, kendince şey yapmaya kalktı, yani onun önünde hucurat var yani. Dur, hani dem hücrat'ın son artık bir, bir anlamda da müminlere şey gibi artık fetih gerçekleşmiş. Zaten şey dahi manidir. Hani ayrıca Kur'an'daki e, sıralama itibarıyla da manidir. Mesela eee önce Fetih suresi. Fetih'ten önce Muhammed suresi. Diğer ismine Kıtal suresi. Yani Muhammed suresi de e, celalli bir sure. Değil mi? Cihatı kıtali emreden bir sure ki burada hani Allah için savaşmak için şey ölüm de var değil mi? Bir yandan nefislerin şey hani zorlanacağı bir şey Tevbe suresinde de yine hani gördüğünüz üzere o savaştan geri kalanlar meselesinde ama bir sonraki sure şey hayır siz Allah için sefere koyulun Allah için cihad edin yani sonunda ne var şey fetih var bak Kıtal Muhammed suresinden sonra Fetih suresi ama fetih oldu diyelim küfre karşı e, galebe e, gerçekleşti. imtihan bitecek mi? İmtihan bitmeyecek. Bir defa birbirinizle sınanacaksınız. Hucrat Suresi Değil mi? Müminlerin şey, birbiriyle e, olan imtihanlarını e, başarıyla vermelerinin şey, e, şartları orada anlatılıyor. Değil mi? En başta ilk ayet bir kere Allah'ın ve Resulünün şey. Tamam. Önüne geçmeyin değil mi? Yani senin aklın, senin hükmün değil bir kere. Hani Kur'an ve Sünnet. Keza ikinci gene bu defa sesinizi Peygamber'in ses üstüne çıkarmayın. Yani orada da Kur'anı anlamada da şey anlatırım. Allah'ın hükmünü anlamada da Allah'ın Peygamberinin şey hayatı, Sünneti senin şey olacak. Gene. Ondan sonra da birbirlerince işte ilk şey olarak. Hani bir e, şey, hani fasık bir haber getirdiğinde, hani e, araştırından şey başlayarak, e, yani mesela yine bu hafta düşündüğüm bir manaya orada da, mesela sonra diyor şey, ince ayfım fazlık bildiğim fethi beyine, entusiybül gamen bir cehanet. Mesela yoksa eğer diyor şey bilmeden veya cehanetle diyor bir topluluk hakkında, değil mi şey? Bir işe kalır. Yani ve pişman olacağınız bir şey yani iş e, yaparsın. Oradaki cehalet de şey. Yani bir haber gelmiş. Yani bilmiyordum değil. Hani Belki siz bak bilgisizlikle hareket ediyor değilsiniz aslında. Size gelen değil mi bir malumatla ha, hareket ediyorsunuz. Orada da bir şey var. Bu özellikle ahir zaman şartlarında yaşadığımız. Yani bizim en büyük cehaletimiz e, hani bugün mesela yaşarsak müminleri veya yani genel olarak için yani bilmemenin cehaleti değil. Yanlış bilmenin şey. Değil mi? Yanlış şey, bilgilendirilmenin şey cehaleti. Enformatik cehalet hani. Enformasyonsuz cehalet değil hani. Yani bilmem ifade edeyim. Orada da şey var. Hani eee bütünlüğü içerisinde anladığımızda o nüzul şey içerisinde de ne bileyim işte diyelim ki Taha'yı, Taha suresini Ömer ee, hani radıyallahu anhın yani nasıl şey dönüştürmüştü o ilk muhatap birlikte veya kef suresi yani sahabilerin e, dünyasında ne e, şey ne getirdi hani nasıl inşa etti Onu düşünürken burada şey var hani tutup diyeyim ki nefis bizi şey yaptı kendimizi e, Ömer ama ondan sonra şey herkese hani şey hani mı mi yarosula vurayım mı boynunu hani Hemen o noktaya da geldi. Hani Ömer bu noktaya o da himayedar, değil mi? Hani yani bunların şey olması mümkün değil. Bu e, yani Asr-ı Saadet'ten böyle bir sonuca ulaşılacağından veya Kur'an anlama yolculuğunda böyle bir risk olacağından dolayı değil. Bu zaten bizde böyle bir arıza olduğundan dolayı olacak bir şey. Çünkü yani yani Hazreti Ömer mi, bu şey muhatap olduğunda e, İslam'ın 6. senesiydi. Yani cihat emri, şey, sekiz sene sonra geldi, değil mi? Ama üzerine onun üzerinden şey, değil mi? Yedi sene yaşandı, sonra Medine'de, orada da hemen gelmedi. Bir, bu var. İki, Hazreti Ömer'in hayatı gene ortadan, ki Hazreti Ebu Bekir kendisinden sonra Ömer'i hani vasiyet ettiğinde halife olarak, ''Afdurrahmanı imnaf'' diyor şey. Yani Ömer'in çok öyle celalli olduğunu bilmiyorsun. Ümmetin başına e, hani bela ol olacak filan diyor. Sen manidar Hazreti Ebubekir'in dediği. O diyor, e, yanında, yani şey, o, pardon o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ben varken öyleydi diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Benim de vefatımdan sonra diyor, başka bir Ömer bulacaksınız. Anlatabilim çünkü diyor yani nasıl olsa yani içinden geldiği gibi söylüyordu yanlışsa Rasulullah düzeltir anlatabilir mi yanlışsa Rasulullah düzeltir yanlışsa Ebubekir düzeltir rahatlığıyla öyle davranıyordu anlatabilir mi yani başka bir Ömer bulacaksınız diyor ki hakikaten başka bir Ömer bulunuyor yani burada şey yapıp yani oradaki yani özenilen Ömer birilerinin hemen tutup işte işte yan yanlış bir sürü şey Müslümana kılıcını e, savurur hale gelen tiplerin yani Hazreti Ömer ben de Ömer gibiyim filan demeye asla hakkı yok. Çünkü Hazreti Ömer içinden gelen hani söylüyordu ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, hayır ya Ömer dediğinde de şey orada duruyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet, biraz şey oldu, bugün böyle dağınık. Gittik. Saat buçuk mu oldu? He? Bir şey yapalım inşallah. Haftaya herhalde şey geçelim, bir başka bölüme geçeriz. Yani, Sal okumalarının kılavuzunda. Bugün böyle hakkınızı helal edin biraz e, dağınık bir şeyle gittik. İnşallah bir de şey yaparız sonra, böyle bir sureler üzerinden bir okuma yaparız inşallah. i̇nşallah. Evet. Esfâhaneke lâ imelâ iller mâ alentene, inneke entel âlimil hakim ve âhur dağvâhu uyhâm lâ rablâni